Edebiyat Güncesi. İstanbul Eczacı Odası Edebiyat Kulübü'nün hazırlayıp sunduğu Edebiyat Güncesi başlıyor. İyi günler arkadaşlar. Ben Eczacı Ferhan Serin. Bugün sizinle Yaşar Kemal'i, yaşamını ve eserlerini paylaşacağım. Ardından da bir küçük öyküsünü okuyacağım. Öncelikle Yaşar Kemal'in e, yaşamıyla ilgili biraz sohbet etmek istiyorum sizinle. Yaşar Kemal, asıl adı Kemal Sadık Gölceli. 1923 yılında Adana'nın Osmaniye ilçesine bağlı Hemite köyünde doğdu. Henüz ortaokul sıralarındayken... Halk yazınına duyduğu ilgi onu folklor derlemeleri yapmaya yöneltti. O dönemde şiirleri Adana Halk Evi'nin yayını olan Görüşler Dergisi'nde yayınlandı. Ortaokulun son sınıfındayken okulu bırakmak zorunda kalarak ırgatlık, amele başlılık, pirinç tarlalarında su bekçiliği, arzuhalcik, arzuhalcilik, öğretmenlik, kütüphane memurluğu gibi işlerde çalıştı. Bu arada Ülke, Kovan, Millet, Beşpınar dergilerinde şiirleri görüldü. 1951 yılında İstanbul'a yerleşerek Cumhuriyet Gazetesi gazetesinde fıkra ile röportaj yazarlığı yapmaya başladı. Dünyanın en büyük çiftliğinde 7 gün başlıklı röportajıyla Gazeteciler Cemiyeti Özel Başarı Armağanı kazandı. O yıllarda öyküleriyle de ilgi çeken sanatçının 1952 yılında Sarı Sıcak adlı öykü, kütüp, öykü kitabı yayınlandı. İlk romanı İnce Mehmet 1955 yılında çıktı. Ee, şimdi böyle kısa bir Yaşam'a değindikten sonra hemen eserlerine geçmek istiyorum. Yaşar Kemal'in oldukça çok eseri var. Önce romanlarından bazılarını size bahsetmek istiyorum. 1955 ve 87 yıllarında Teneke, Beyaz Mendil, İnce Mehmet 1, Namus Düşmanı, Ala Geyik, Ölüm Tarlası, İnce Mehmet 2, Yılanı öldürseler, İnce Mehmet 3, İnce Mehmet 4, Orta Direk, Demirciler Çarşısı Cinayeti, Yumurcuk Kuşu, Kale Kapısı, Yer Demir Gök Bakır, 3 Anadolu Efsanesi, Ölmez Otu, Ağrı Dağı Efsanesi. Çakırcalı Efe, Yusufçuk Yusuf, Al gözüm seyreyle Salih, Kuşlar da gitti, Deniz küstü, Hüyükteki nar ağacı, Öyküsü ise sarı sıcak. Ee, beş tane röportajı var. Ee, onlar da şöyle. Yanan ormanlarda elli gün, Çukurova yana yana, peri bacaları, bir bulut kaynıyor, Allah'ın askerleri. Ayrıca fıkra ve denemesi de var. Onlar da şöyle, taş çatlasa, baldaki tuz, ağacın çürüğü, bir de derlemesi var, ağıtlar diye, 1943 yılında yazmış olduğu. Bir tane de çocuk kitabı var. Filler Sultanı ile Kırmızı Sakallı Topal Karınca. 55'den 84'e kadar da bayağı ciddi anlamda ödülleri var. Yaşar Kemal'in Anadolu insanının sözlü anlatım geleneğinin ürünleri olan destanlardan, ağıtlardan, halk öykülerinden, masallardan, Türkülerden ve çağdaş roman tekniklerinden yararlanarak Vardığı üslup onu her bakımdan özgün bir çağdaş sanatçı kimliğine ulaştırmıştır Yazarın İnce Mehmet adlı romanı yaklaşık 40 dile çevrilerek yayınlanmıştır Diğer romanları da çok sayıda yabancı dile çevrilmiştir Kitaplarının yurt dışındaki baskısı 140'dan fazladır bu bağlamda uluslararası bir üne sahip olan Yaşar Kemal ilgili kurum ve kişilerce Nobel Edebiyat Ödülü'ne de aday gösterilmiştir. Küçük yaşta bir kaza nedeniyle bir gözünü kaybeden Yaşar Kemal 5 yaşındayken babasının Hemite Camii'nde namaz kılarken öldürülmesine tanık olmuştur. Burhanlı köyü okulunda başladığı öğrenimini Kadir'le Cumhuriyet İlkokulunda tamamlamıştır. Adana'da ortaokula devam ederken bir yandan da çırçır fabrikalarında işçilik yapmıştır. 17 yaşındayken siyasi nedenlerle ilk tutukluluk deneyimini yaşamış. Askerlikten sonra 1946'da 1946, gitti İstanbul'da Fransızlara ait hava gazı şirketinde gaz kontrol memuru olarak çalıştı. 1948'de Kadirli'ye döndü. Bir süre yine çeltik tarlalarında kontrolü yaptıktan sonra arzuhalcilik yapmaya başladı. 1950'de Türk Ceza Kanunu'nun 142. maddesine aykırı eylemde bulunmak sıfatıyla, pardon, bulunmak sıfatıyla tutuklandı ve bir süre Kozan cezaevinde yattı. 1951'de salı verilince İstanbul'a gitti. Şimdi biraz önce ben size e, eserlerinden bahsetmiştim. E, bu eserlerini sırasıyla okumuştum. Şimdi o eserlerinden bazıları, bazılarını okuyup onunla ilgili notlar e, size e, sunmaya çalışacağım. Küçük yaşta başlayan edebiyat merakı, Halk edebiyatına e, ilgisinden dolayı saz çalmaya, türkü söylemeye ve destanlar anlatmaya başlamıştır. Yöredeki halk ozanlarıyla karşılıklı atışmalar yapmıştır. Bir dönemde Ramazanoğlu Kütüphanesi'nde çalıştığı dönemde Orhan Kemal ile tanışmıştır. Bu gazetesine girdikten sonra Yaşar Kemal imzası ile yazmaya başlamıştır. Bu dönemde Anadolu insanının iktisadi ve toplumsal sorunlarını dile getirdiği dizi ile tanınmaya başlamıştır. Yanan ormanlarda 50 gün, Çukurova yana yana, dünyanın en büyük çiftliğinde 7 gün, bacaları. 1952'de de yayınlanan ilk öykü kitabı Sarı Sıcak'ta yer alan Bebek Öyküsü'nün Cumhuriyet Gazetesi'nde de yayınlanması ve 1953-54 Cumhuriyet'e tefrik edilen ilk romanı İnce Mehmet ile büyük ilgi uyanmıştır. Roman e, İnce Mehmet ile ilgili e, küçük bir e, şey okumak istiyorum paragrafı. Roman ağalara karşı Çukurova'nın yoksul halkına arka çıkan İnce Mehmet'in halkı için savaşımını konu alır. Herhalde aramızda İnce Mehmet'i okumayan da yoktur. Gerçekten e, ciddi bir romandır. Roman kahramanının Toroslar'da beş köyün bütün topraklarına sahip bir ağaya karşı direnişi ve çekişmeleri uzun bir serveni kapsar. Sonunda İnce Mehmet, toprakları gerçek sahipleri olan köylere dağıtır. Ağayı öldürür, daha çekilip kayıklara karışır ve bir efsane kişisi haline gelir. İnce Mehmet, mecbur adam öyküsüdür. Yazarın kendi deyimiyle mecbur adamın öyküsüdür İnce Mehmet. Yayınladığı dönemde büyük yankı yaratmış olan İnce Mehmet de, yazarın geleneksel masal, efsane, tema ve motiflerinden yararlanarak çağdaş düzeyde romantik bir öykü kurduğu gözlenir. Biraz da Yer demir Yerdemir Gökbakır'dan bahsetmek istiyorum. Bunlar en çok bilinen romanları olduğu için ayrıntılarına girmek istedim. Roman destansı bir hava içinde ve bu havaya uygun bir Türkçe ile kaleme alınmıştır. Bu üçleme yazarın Orta Direk'in ön sözünde de belirttiği gibi kendi yaşantısı ve tanıklığıdır. Dizinin ikinci kitabı Yer Demir Gök Bakır bir köy topluluğunun mit yaratması öyküsüdür. Yer Demir Gök Bakır'da güçlükler içinde bunalan, yaşama şartlarını değiştirmek için bir umutları, bir düşünceleri olmayan köylülerin insanoğlunun çaresiz kaldıkça başvurduğu çözüme başvurarak bir mit yaratmalarını ve bu mite sığınışlarını anlatır. Şimdi biraz da Irmak romanından bahsetmek istiyorum. Irmak ırmak romanı e, ve Ak Akçasız'ın ağları adlı dizinin ilk kitabı Demirciler Çarşısı Cinayeti ve Yusufçuk Yusufçuk'ta ülkenin tarihsel gelişimi sürecinde Çukurova'daki toplumsal yapının değişimi anlatılır. Derebeyi artı A tipinin çöküşünü yok oluşunu ve bu yok oluşa koşut giden gelişmeyi bir başka yönüyle Demokrat Parti'nin kredi yardımları ile tarımdan para kazanan ağaların sanayiye yatırım yapmalarını anlatarak eski toprak ağalarının yavaş yavaş sanayici olmaları sürecini betimler. Ee, ben de ee, Yaşar Kemal'le ve Orhan Kemal'in öykülerini ee, herhalde aynı bölgede yaşamalarından kaynaklandığını düşünüyorum. Çok e, birbirine yakın öyküler. Fakat Yaşar Kemal tasvirlerinde e, Orhan Kemal'den biraz daha farklı bulurum. Çok daha ince ince ayrıntıya girer. E, bir, bir, bir manzara anlatacak diyelim. O manzaranın e, gözünüzün önünde canlanması için gelen bütün ayrıntıları... Çok minik minik minik işleyen bir yazardır. Onun için biraz e, farklı bulurum onu. Bir de e, bu Yaşar Kemal ile ilgili son olarak e, bağlamak istediğim enteresan bir şey var. Şimdi e, onu da son olarak e, söyleyip hemen öyküme geçmek istiyorum bununla yaşamını kapatıp ardından öyküme geçeceğim 50 yıllık hayat arkadaşı Tilda'yı bir türlü Yaşar Kemal unutamaz Kemal Tilda'nın kaybı bana güç veriyor artık yazmaya başladım dedi Bahçeşehir Üniversitesi Nobel Adayları Araştırma Merkezi'nin açılış nedeniyle bir konferans veren Kemal Eşi ve kendisiyle ilgili yazıları şiir okunacağı anons edilince gözyaşlarını tutamayarak Tilla benim karım değil, kardeşim değil, anam değil diyerek ağlamaya başladı. Konferans salonunu dolduran öğrenci, öğretim üyeleri ve diğer konukların ayakta alkışları arasında hıçkırıklara boğulan Kemal, daha sonra bu kadar hissiyatlı davranıp ağladığım için özür dilerim. Ancak 50 yıllık bir beraberlik yaşadım. O ölmeden önce biz her şeye katlanarak namuslu yaşadık dedim. O Osmanlı Sarayı'ndan ben köyden gelmiştik. Ancak bir insan olduk diye konuştu. Ee, bu beni çok e, duygulandırmıştır. Bunları Bunu sizinle paylaşmak istedim. Şimdi e, küçük öyküme geçiyorum. Şimdi benim sizle paylaşacağım öykünün adı Kalemler. Şehirlerin en önemli yerlerinden birisi de çöplükleridir. Çöplüklerin şehirler için gerekli değil. Bu kadar önemli olduğu hiç aklınıza geldi mi? Bir büyük şehir çöplüğünü görünceye kadar...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 fotoğrafları çekilmiştir üstüne şiirler yazılmıştır ben size söylüyorum ki bunların bir gördüm okudum hiçbir şey hiç kimse İstanbul'u çöplükler kadar anlatmadı bana <gülüyor> kirli mi İstanbul çöplüğü kokar leş gibidir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 Çöplüklere ikinci ilgim de bizim komşu Rüstem Çavuş'tan dolayıdır. Rüstem Çavuş koskocaman, pos bıyıklı, gözlerinin içi gülen, canlı, şakacı, hayat dolu, sevgi dolu, Sivas'ın Zara ilçesinden bir kişidir. 10 yıldır da İstanbul'da çöpçüdür. Çöpçü çavuşluğuna bundan ...dört yıl önce terfi etmiştir. Çöpçe çavuşu... ...olduktan sonradır ki... ...bizmevin yanındaki... ...arsayı aldı. Önce arsaya... ...üç tane kavak dikti. Sonra arsanın dört bir yanını... ...çile çevirdi. Çit de çevirdi. Baharda bir baktık ki... ...bütün çit boyunca... Hanım elleri açmış, bütün mahalleyi hanım eli kokusu sardı. Ne zaman oldu bu iş, evi ne zaman arsan içine kondurdu, ne mahalleli farkına vardı, ne ben, belki ne de kendisi. Orada hanım eli çitin içinde yeşile boyanmış, büyücek üç pencereli bir göz ev belki bin yıldır orada pırıl pırıl duruyordu.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 Şu zengin villaların içine sıkışmış, en güzel ev, en temiz ev, gıcır gıcır ev, Rüstem Çavuş'un eviydi. Karı kocayı bazen avlu kapısında durmuş, bir ressamın eserini seyrettiği gibi, öylesine hayran, müthiş tatlı bir yüzle evlerini seyrettiklerini görüyordum. Böyle yakalandıklarını anladıklarında yüzleri kızararak,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 Evin pencereleri renk renk sakız sardunyaları, fesleğenle donandı. Rüstem Çavuş'un evi pırıl pırıl, iç açıcı, göreni mutlu kılan, büyük, usta bir ressamın elinden çıkmış bir resimdi sanki. İki de çocukları vardı. Birisi kız, ötekisi oğlan. Oğlan topaç gibi. Kütür kütür. Sabahtan akşamlara kadar ara ardında dolaşan cin gibi çocuktu. Bir an olsun yerinde duramıyor, kıvıl kıvıl mahallenin her yerinde kaynıyordu. Bu her an tozla toprakla cebelleşen çocuğun üstü başı da aynı evleri gibi tertemiz sakız gibiydi. Kızları daha büyüyecek, durgun, hiç konuşmaz, hep ince ince gülümser, utangaç, tatlı, kederli yüzlü bir kız. İncecik çenesi, kalın dudakları daha şimdiden onu büyük biri gibi gösteriyordu. Bütün halleri de öyleydi. Bütün aile, evleri, çocukları, çiçekleri, karı koca, fışkıran bir sevgi, sonsuz bir mutluluk içindeydiler. Bu kapıdan geçen herkes bu büyük mutluluğun farkına hemen varır, içi sevgiyle dolardı. Yerler, evler, insanlar vardır. Şöyle bir bakarsan mutlulukla dolarsın. Dört yıllık komşuluğumuzda ne zaman sıkılsam, ne zaman karanlığa düşe karanlığa düşüp dünyayı lanetlesem, Çıkardım dışarı Küçük eve bakar Üstümdeki kötülükleri atıverirdim Pos bıyıklı Yakışıklı adam Çöpçü üniforması içinde Her akşam eve gelir Bazen coştuğunda bağlamasını eline alır Çok inceden duyulur duyulmaz Hiçbir yerde duymadığım duyamadığı Bundan sonra da ölünceye kadar duyamayacağım Türküler söylerdi Ne söylerdi bu türkülerde Mutluluk mu Bir keder mi bir olay mı? Bir türlü anlayamazdım. Bazısı, onun yakalamak, yan yana türküsünü dinlemek, ne dediğini duymak isterdim. Ben eve girer girmez, hemen o ayağa kalkar, yer gösterir, sazını, sazını da alelacele yandaki sandığın arkasına atıverirdi. Birkaç kere çalmasını istedim. Anladım ki ölse de benim yanında çalmayacak. Vazgeçtim. Daha daha merak ediyorum bu türkülerde o kadar güzel hangi sözleri söylerdi Rüstem Çavuş. Rüstem Çavuş beni severdi. Çalışma yerini görmek istedim. Kırmadı. Üstelik de sevindi. İşte arada sırada bu yüzden oraya gittim. Burası şehrin dışı.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 Rüstem Çavuş kalemleri de paylaşalım diye çok ısrar etmiş fakat çöpçü arkadaşlarını kabul ettirememişti. Onun çocukları vardı ve çocuklar okuyorlardı. Bey hanım olacaklardı. Yüzyılda, yüzyılın her günü de buradan yüzlerce binlerce kalem çıksa kalemlerin hepsi Rüstem Çavuş'un çocuklarının olacaktı. Gerçekten çöpçüler kalemleri Rüstem Çavuş'a verdiklerinden dolayı büyük bir mutluluk, büyük bir sevinç duyuyorlardı. Her kalem bulan ona büyük bir zafer, iyi iş yapmış yapmışların güveni içinde getiriyorlardı. Her biri okuyan büyük, iyi, bilgili adam olacak, çöpçü olmayacak, çocuklara yardımın mutluluğundaydı. Bu onların gözlerinden apaçık okunuyordu. Rüstem Çavuş'un onların bu mutluluğunun sevincinin önüne geçmeye hakkı yoktu. Ve çocukların da en büyük oyuncakları kalemdi. Her akşam renk renk bir sürü kalemle geliyordu. Kalemleri üstüne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 her bir şeyleri vardı. Cicili bicili elbiseleri, güzel çantaları, her gün gelip onları okul kapısından alan otomobilleri vardı. Vardı. Ama hiç kimsenin, babalarının kalem dükkanında bile bile hiç kimsenin bu kadar çok kalemi yoktu. Kalemleriyle için için öylesine övünüyordu ki kalemlerini düşündükçe Gizli bir sevinçle gözleri ışıl ışıl yanıyor, pes bembe yanakları parlıyordu. Ama kimse bilmiyordu ki onun o kadar çok kalemi olduğunu. Bu içinde büyük bir dertti. Okula kalemlerini alıp getiremiyordu ki, bir getirebilse herkesin, herkeslerin parmakları ağızlarının içinde kalacaktı. Bin tane renkli kalemi vardı kırmızısı, beyazı, karası, mavisi, turuncusu. Bir araya getirince kalemlerini bir renk harmanı oluyordu. Gerçekten bir kalem harmanına benziyordu. Işıklı kalemleri okula getirecekti. Getirecekti ama ya sorarlarsa bu kalemleri nereden aldın diye? Ne diyecekti? Ne diyebilirdi? O kadar çocuğun arasında. Çöpçü başı babam çöplerin arasından topladı bu kadar kalemi diyemezdi ki. Ölse de, keselerde de, kanını iyice akıtsalar da diyemezdi. Nasıl derdi? Ama mutlaka getirmeli, arkadaşlarına kalemlerini göstermeliydi. Milyonerce kafasını yordu Bir türlü yolunu bulamadı Bu kalemleri bana babam aldı dese inanmayacaklardı Milyoner çocuklarına bile babaları böylesi çok güzel kalem almazdı ki E, ama muhakkak okula götürüp kalemlerini göstermeliydi Bunun bir yolunu bulmalıydı Bir kafasına takmıştı ki bu işi bir türlü aklından söküp atamıyordu. Bir gün çantasına doldurdu kalemleri okula götürdü. Göstermek için yandı tutuştu, deliye döndü. Ama kimseciklere gösteremedi. Belki bir hafta göstermenin ateşi içinde kıvrandı durdu. Olmadı. Belki bu yıl atacaktı unutacaktı ama komşuları Erol'u gördü. Erol ağabey kırtasiyeci de Osman Bey de kocaman bir mağazada çalışıyordu. Ondan defter almıştı. Ona çalıştığı yerde o kadar çok kalem vardı ki, ''Aa bu Erol bir akrabası, örnekçe dayısının oğlu olsaydı, ne güzel, ah ne güzel olurdu, bir güzel olurdu ki.'' Derdi ki, ''Dayımın oğlu Erol armağan etti bunları bana.'' O gece gece yarısına kadar bu Erol üstünde düşündü. Sabah okula gittiğinde okul çantası cepleri ağzına kadar renk renk kalemlerle doluydu. Önce kalemleri sıra arkadaşı Sabahat'in önüne serdi. Sabahatilerin kapalı çarşıda bir kuyumcu dükkanları vardı ki ağzına kadar altın bilezikle dolu. Ama Sabahat'in bu kadar çok kalemi yoktu ki. ''Aa bu kadar kalemi nereden buldun kız?'' Nerman hiç umursamaz. ''Erol abi getirir bana dedi. Her akşam getirir. Onun beyazıtta bir kocaman mağazası var ki ağzına kadar kalemle dolu.'' ''Erol abi benim neyim olur biliyor musun?'' ''Dayımın oğlu. Daha hiç evlenmedi.'' Sabahat öteki çocuklara koştu hemen. Neriman'ın birçok kalemi var Vah vah Bu kadar bin tane Yalansam ki gözüm kör olsun Çocuklar Neriman'ın başına üşüler Gerçekten amma da çok kalemi Var daha Sabahat Onun dayısının oğlu var diyordu Daha hiç evlenmemiş Beyazıt'ta bir kocaman dükkanı var ki içi hep kalemle dolu Biz oraya her gün gideceğiz Erol abi de bize kalem verecek. Neriman Sabahat'ten çok memnun oldu. Aa dedi, bilmiyor musun? Kalemlerden beş altı tane kalem seçti. Erol abi bunları sana göndermişti, Sabahat'a ver diye. Ben senden ona çok çok konuştum, benim en iyi arkadaşımdır dedim. Sabahat güldü.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 Çocuklar çarşıdan ne diye kalem alsınlar Erol abi ona bol bol getiriyor O da herkese veriyordu O kadar çoktu ki kalemi Bütün okula dağıtsa bitmezdi ki Neriman'ın mutluluğu bu pis olayı bu, ola, pis, bu pis olay patlayıncaya kadar böylece sürdü gitti O kısa boylu Bakkalın şaşı oğlu, sühtü var ya, o mendebur, o sümüklü burun var ya, işte o bozdu her şeyi. Yalancı, domuz, karnı yemez. Yüzüne baksan kusacağın gelir de kırk gün yemek yiyemezsin. İşte bütün bu işler onun başının altından çıktı. Öğretmenin karşısına geçmiş. Vallahi billahi öğretmenim diyordu Vallahi billahi Allah canım alsın ki Anamın ölüsünü öpeyim ki Neriman kalemimi çalmış Kalemlerinin arasında gördüm Bel koymuştum kaleme Yeşil bir kale Üstündeki çentik yapmıştım İşte o kalemi Neriman'da da gördüm Öğretmen Neriman'ı çağırdı Çantasını açtırdı Bu kadar kalem çokluğu karşısında şaşakaldı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 git evdeki bütün öteki kalemleri de getir zühtiye de ver o kalemi Neriman'a dedi Ama öğretmenim ama öğretmenim ver o kalemi elinden aldı kalemi Neriman'a verdi Neriman kalemleri çantasına doldurup eve doğru çantası elinde koşmaya başladı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 okulun baş öğretmenine gitti. İşi uzun uzun anlattı. Okulun baş öğretmeni de okulu sınıf sınıf dolaşarak kalem kaybedenler, kalem çaldıranlar okul tatilinde benim odanın kapısına gelsinler diye tembihledi. Birkaç saat sonra öğretmenin kapısının önü kaynaşıyordu. Hemen okulun çocuklarının Yarıdan çoğu kalem yitirmiş, kalem çaldırmıştı. Söyle bakalım senin çaldırdığın kalemin nasıldı? Çocuk kalemini anlatıyor, baş öğretmen kalemler içinden kalemi bulup çıkartıyor, çocuğa veriyordu. Böylece bir sürü çocuğa kalemlerini verdi. Çocuklar yalan söylemiyorlardı. Ve kalemler çocuklarındı. Söyle, nasıl çaldın bu kadar kalemi? Çalmadım. Doğruyu söylersen seni affederim kızım. Çalmadım. Peki, Erol abi milyoner de olsa sana bu kadar kalemi niçin versin? Haydi bir iki, on tane verdi. Ya yüzlerce kalemi? Erol abi verdi, dükkanı kalemle dolu. Kızı uzun uzun sıkıştıran baş öğretmen onun ağzından doğru söz alamayınca Git hemen ananı babanı çağır dedi. Nerman eve geldi. Kendini yatağın üstüne attı. Hüngür demeye başladı. Gözleri kan çanağına dönmüştü. Anası telaşla soruyor. Kız ağlamaktan konuşamıyordu. Biraz açılınca işçi olduğu gibi anasını anlattı. Akşam babası eve gene elinde bir kucak kalemle geldi. Neriman'a verdi. Neriman var gücüyle kalemleri sokağa fırlattı. Bir adres uydurup baş öğretmene yazdırdı. Baba kız okuldan böylece ayrıldılar.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 Altı ay ben basın Basınköy'e göçünceye kadar ev hala duvardı. Bomboş, ölü, yassı bir evdi. Güzelim bahçeyi mahalle çocukları çiğnemişler, pencerelerdeki kırmızı, mavi, pembe sardunyaları yolmuşlardı. Ben çöplükleri iyi bilirim. Rüstem Çavuş'tan dolayı. Çöplükler şehirlerin tıpı tıpını aynısıdır. Bir şehir pisse, aşağılıksa, kallese, merhametsizse o şehrin çöplükleri bin misli daha pis kokar. Leş gibi. İstanbul şehrinin çöplüklerine martılar konar. Çöplüğün üstü apak olur. Ve bu murdar çöplük martıdan gözükmez olur Ha bir de renk renk kalemler çıkar İstanbul çöplüklerinden altın yüzük çıktığı da olur evet arkadaşlarım öykümüz de buydu dilerim dinlerken keyif almışsınızdır hoş bugünlerde e, bir şeyden keyif almak bizim meslek ee, i̇çinde biraz zor ee, Eczanelerimizin gidişi her gün daha zorlaşıyor Ayakta kalabilmek daha zorlaşıyor ee, Ama işte Yaşar Kemal herhalde tam da gününe denk geldi ee, Sıkıntıları her dönem aynı sıkıntılar içerisinde olduğumuzu vurguladı Demek ki zaman geçse de bazı şeyler değişmiyor Mücadeleyi hep birlikte doğru almadığımız, doğru uygulamadığımız sürece. Eşar Kemal benim sevdiğim bir yazar. Sizle de paylaşmak istedim. Öyküsünü de paylaşmak istedim. Hepinize iyi günler diliyorum. Sağlıcakla kalın.